Cenab-ı Hakk'ı zatıyla bilmesek bile icraat-ı sübhaniyesiyle tanıyoruz. adet sübaniyesiyle sübhaniyesiyle zat-ı hakkında bir şeyler, ruhubiyetine dair bir şeyler, üluhiyetine dair her zaman bir şeyler söyleyebiliyoruz. Esmasının cilvelerine dayanıyoruz. Sıfat-ı dayanıyoruz. Mesela bir taraftan adeti ilahi alvar imamının dediği gibi, bir kulunu seviyorsa bin belaya müptela eyler. Biliyoruz bunu. Biliyoruz yani belanın en şiddetlisi Allah'a en yakın duranların başına geldi. Biliyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iltifatına masar olan insanların değişik eleklerden eleneceğini biliyoruz. Çünkü bu zirvede olan insanlar onlara kurbet aynı zamanda çektiklerini çekmeye bağlıdır. Çektiklerini çekmeden onlara komşuluğa eremezsiniz. Adet ilahidir bunlar. Bunları isterse lütfiyle değiştirir Cenab-ı Hak. Fakat genelde adeti ilahi de bir istimrar, bir temadi söz konusudur. Tekvini emirlerde adeti ilahi müstemirdir. Yoksa pozitif ilimler adına hiçbir kanun vaz edemezsiniz. Hiçbir kanuna işlerlik kazandıramazsınız. Müstemir bazı şeyler olması lazım ki, yani fizikte sizin bildiğiniz disiplinler, netice itibariyle hep aynı şeyi netice vermesi lazım ki siz onunla bir yere varabilirsiniz. Cenabı Hakk onları sürekli fevkalade den icadı ile hep değiştirse bugün bir şey yaparsınız ve müdahalede bulunursuz. Karşınıza farklı bir şey çıkar, yarın farklı bir şey çıkar. Adet-i ilahi değişmez. Bu mevzuda da öyle bir adet-i ilahi vardır yani. Allah Celle Celal ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve selleme teselli buyurduğu her yerde. Mesela diyor ki senden evvelki peygamberlere de şöyle yaptılar. Fe enceynahu ve neceynahu diyor hep. Ona ince ettik, necat verdik. Birisine tam tas tamam onu necata erdirdik diyor. Hep adeti süphanesini sergiliyor ve efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem o adeti sühani dışında olamayacağını gösteriyor. Hep kavimlerini helak ettik. Onları zafer yap kıldık. Onlar perişan oldu gittiler. Adeti ilahi bunlar. Tekvini emirler kategorisi içinde müdahale edeceğiniz şekilde şeylerdir bunlar. Adeti ilahi müstemir öteden beri hep gördüğümüz şey şudur. Eğer insanların olumsuz bir müdahalesi olmazsa yani bu negatif bir durum karıştırmazlarsa o işin içine bir yerde hayır adına bir şey parlamışsa, başlamışsa bir ışık parlamışsa ve hizmet-i imaniye ve Kur'an'ı işte böyle günümüzde olduğu gibi belli ölçüde bir şule feşan olmuş da şayet adeti ilahi bunu devam ettirme şeklinde hep sonuçlanmıştır. Ama burada bir şeye dikkat etmek lazım yani. Cenab-ı adeti öyledir ama mesela diyelim kimyada da tekvin emirler açısından bir adeti ilahi vardır. Siz Şu maddeyi şu maddeyi birbirine kattığınız zaman da su oluşur. Fakat tar için üçüncü bir madde karıştırsanız bozarsınız onu. Şimdi adeti ilahi siz samimi ve ihlaslı hizmet ediyorsunuz. Cenab-ı Hak da yolunuza su serpiyor. Kader sizin yolunuza su serpiyor. Ve siz o yolda hızlı gelişiyorsanız Allah'ın izniyle işin içine kendinizi karıştırdığınız zamanda o işin olması beklenen şeyi bozmuş olursunuz. İhlası bozarsanız o işi bozmuş olursunuz. Adammışlık ruhunu ihlal ederseniz o işi bozmuş olursunuz. Dünyevi uhrevi beklentilere girerseniz o işi bozmuş olursunuz. Dikkat edilmesi gerekli olan şey Cenab-ı Hak Evfû "Ve ahdi ufi ve ahdikum" diyor. Siz vade vefada sadık olun, ben vefalı olayım diyor. Yani vefa mukabelesinde bulunayım diyor. Bu açıdan bizim dikkat etmemiz gerekli olan şey o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın muvaffakiyetine vesile saydığı şeyler nelerse onlara riayet etmektir ama o negatif şeyler nelerdir onları saymak mümkün değil yani bazen insanlar hizmette korkar geriye dururlar bu negatif bir tavırdır bazen kendilerini öne çıkarırlar negatif bir tavırdır bazen makam sevdasına tutulurlar negatif bir tavırdır bunların hepsi bulandırır o şeyi bazen yaşama sevdasına tutulurlar negatif bir tavırdır bazen hane perestlik sevdasına tutulurlar çıkıp değişik yerlerde hizmet edeceklerine hayatlarını haneye bağlanır hanede geçirirler Dolayısıyla işin içine negatif bir şey karıştırırlar ve işi bulandırmış olurlar bunun gibi işin hakikatından temel disiplinlerden uzaklaşırlar yine işin içine negatif bir şey karıştırmış olurlar bu virüsler bitmez yani bitmeyen virüslerdir bunlar insandan insana farklılık arz etseler de fakat her insan üzerinde tesiri vardır kabiliyet ve karakterlere göre bazen insanlarda bazıları bulunmayabilir bunların fakat bazı karakterler bu virüslerin hepsine açıktır yani hem makam sevdası vardır hem para sevdası vardır hem rahat etme sevdası vardır temperverlik sevdası vardır şan şöhret namu nişan sevdası vardır bu insanda birkaç virüs birden vardır ve böyle bir insanı yürüdüğü yolda yere serebilirler bunlar. Bu açıdan insanlar yürüdükleri yolda bu hususlara dikkat ederlerse şayet işte adeti ilahi tahakkuk eder Allah'ın izni inayetiyle ve Cenab-ı Hak da başlattığı o şeyi tamamlar. Necat verir kullarına, sevdiği kullarına inna lenansuru rusulena vellezine amenu diyor. Biz muhakkak elçilerimize yardımcı oluruz. Onlarla beraber iman edenlere de oluruz diyor. İşte onlarla beraber olmak, iman etmiş olmak, o meseleyi olduğu gibi kabullenmek, necate masariyetin, nusrete masariyetin, muvafakiyete masariyetin çok önemli esaslarıdır. Bulandırmadan o yolda yürümek lazım. Sağlam durmak lazım. Daha kavi durmak lazım. Böyle muhalif rüzgarlarla Devrilecek gibi durmamalı Evet Mala mülke mağrur olma deme var mı ben gibi Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi Bazen muhalif bir rüzgar beklemedik bir anda Tam ağaçların tomurcuğa durduğu bir anda esi verir, Bir vuru vuruverir Ve bu her zaman korkutmuştur Zannediyorum konuyla alakalı kral korkusu da var hiç beklenmedik bir anda siz baharda tam açılıyorken tomurcuklaşıyorken çiçeğe yürüyorken her şey bir de bakarsınız bir düşü vermiş. her şey dökülür o yaz artık o ağaçlara bakarsınız böyle beyhude yanından geçerken sadece inkisar yaşarsınız yani verseydi üzüm olacaktı kiraz olacaktı vişne olacaktı ama hiçbir şey olmadı çünkü kırağı vurdu Orada da yine bir adet-i ilahi var. Niye kırağı vurdu? Hmm. Cenab-ı Hakk'ın adeti sübhanesi içinde insanlara rağmen onları derecesine, onların ümitlerini kırma diye bir adeti yoktur Cenab-ı Hakk. Bizde aramamız lazım. İnna Allah لَا يَزْلِمُ şeyen, شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَوْمْ يَزْلِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendi kendilerine zulmederler. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ oradaki tagir meselesini serfiraz kıldığı nimetleri ellerinden almak suretiyle azizken zelil kılma şerefliyken naşerif kılma şeklinde yorumlamışlar. İnne Allah'a la yugayru ma bequv hatta yugayru ma beenfüsin. Bir toplum kendi içinde kendini var eden, onu kendi kılan, kendi özünün ifadesi, kendi değerlerinde eğer bir değişikliğe uğramazsa Allah verdiği nimetleri elinden almak suretiyle onu deformasyona itmez. İçte değişiklik bizde başlayınca Allah Teccelaluhu nimetlerini almak suretiyle bizi çok korkunç, öldüren, kahreden bir değişikliğe maruz bırakır. İki yerde sarihen söylüyor bunu. Birkaç yerde de in yeşe yusib ve yetibi halkin Partallaşırsanız, eskirseniz, sizden beklenen manayı ifade etmez hale gelirseniz, kıvamı kaybederseniz Allah sizi götürür cedid terü taze yeni bir kavim getirir diyor men yertedde minkü men dinhi fesefe yetillah diyor kim dininden o dinin ruhuna uygun onu kıvamında yaşayacak şekilde geriye durur da ona sahip çıkmazsa Allah onları alır götürür onların yerlerine Allah'ı seven Allah tarafından sevilen Allah yolunda mücadele eden ve falanın filanın gerici mürteci yobaz filan demelerini Kale almayacak, yürekli yerinde sat sağlandıran insanlar gönderir ve dinin onlarla temsil eder. Kur'an-ı Kerim'de bunları sıralayabilirsiniz. Onlarca farklı versiyonlarıyla tasfih üslubuna buna bağlı olarak hep ifade edilmiş şeylerdir. Yani o değişme. Bu açıdan adeti ilahi dediğimiz şey çok şumurlu bir kanunun ifadesidir bu. Allah tsunami yapıyor. Katiyen burada. Cenab-ı Hakk'ın adaletine, rahmaniyetine, rahimiyetine karşı yakışıksız, naseza, nabece bir tavır almamalı. O türlü mülazalara girmemeli. Demeli ki senin her işte hikmetin vardır, abes fiil işlemezsin. Oralar birer keyif sahili haline geliyordu. Bu defa o türlü zevkü sefaya açılınca bir işten tefessuh başlıyor. Çözülme başlıyor. Demek ki tüsünami denizin dibinde bir fay-may değil bir gaz boşalması değil bir çökme değil bir anil merkez fışkırma değil sonra bir iler merkez bir vakum değil yani burada esas onların içinde başlamış bir duygudur bir düşüncedir Allah zulmetmez sizin ülkenizi Allah zelzele ile sarsar Allah zulmetmez fakat siz sarsılmaya müstahak olmuşsunuzdur sizi ikaz ediyor anlayanlar anlarlar yola gelirler Anlamayanların da ahirette mazeretleri kalmaz. Onlara derler ki akusta Allah altınızda zemini ama fayı sebep kılarak ama gazı sebep kılarak ama kırılmayı sebep kılarak sizi sarsı, sizi ikaz etti. Fakat hiç anlamadınız bunu der. Onların mazeretlerini ellerinden alır. Allah bu türlü esbabı izzetü azametine perde yapmıştır. Sıfat-ı Sübhaneye'yi, esma-i hüsnasını zatına nikap ve Hicap yaptığı gibi umuru hasise ile sevimsiz gibi görülen şeylerle kudretin doğrudan doğruya üstad yaklaşımı bu. Mübaşereti görülmesin, hissedilmesin. Kudrete ve icraati ilahiye bir şey denmesin diye Allah icraatına sebepleri perde yapmış. Siz bakınca gözünüz sebebe takılacak. Ama o fayı kıran Allah'tır Celle Celaluhu. İsterse onu on parçaya ayırır, on parçada kırar. Siz derikler ölçeğine göre iki, üç hissedersiniz e hiç problem olmaz. İsterse o fayı bütün bütün yok eder. İsterse orada kocaman bir kaya meydana getirir. O zelzeleyi yapmaz. İzzet o azametine perde yapmıştır. Hiç kimse alınmasın burada. Ve şimdi bir musibet daha var. Bakın konumuz değildi belki bu. Kuş gribi diye bir şey var. Yani bu Türkiye'nin itibarını zedeleyen bir şeydir. Turizmi zedeleyen bir şeydir bu. Elin alemin kapılarını size kapadığı bir şeydir. Bilmem ne kadar kanatlının öldürülmesine karar veriliyor. Artık çiftlik tavukları olmayacak falan deniyor. Ekonomi adına Türkiye'ye ne kadar zarar verdiği açıktır. Ve dünya kadar insan şimdi tavuk etini ağzına götürürken hep kuşkuyla götürecek. Cenab-ı Hak sarsıyor. Allah adili mutlaktır. Allah adalet hükmedince böyle eder. Ama onun içinde bile bir rahmaniyeti vardır Cenab-ı Hakk'ın. Aklı başında olan insanlar anlarlar. Derler ki, biz yine bir halt karıştırdık galiba. Galiba din için kötü şeyler düşünmeye başladık. Bir onları icraata koymadan Cenab-ı Hak bizi bir dönemde zelzeleyle sarstığı gibi bir kere daha sarsıyor. Aklı başında olan insanların aklını başına getiriyor. Onlar Allah'a teveccüh ediyor. Allah'ım tövbeler, tövbesi diyorlar. Bir türlü akıllanmayacak insanların da mazeretlerini ellerinden alıyor. Evelem <gülüyor> نَعْمُلْكُمْ مَا يَتَزَكَّرُ ف۪ي مَنْ تَزَكَّرُ Kur'an-ı Kerim diyor bunu. Tezekkür edebilecek şeyi tezekkür edecek kadar herkesi mamur kılmadık mı biz? Bir hayat vermedik mi? Hayatı okuma imkanı vermedik mi? Bunları göstermedik mi? O mazeretini elinden almak için, sana söz söyletmemek için orada, sen burada ne kadar mağrurane, mütekebbirane, uf puf bederek, gezsen, totssan, başkalarına karşı yapsan da, o mazeretini elinden alacak sana ötede, diyecek ki ben senin altında yeri sarstım, bana dönmeni temin etmek için yaptım bunu. Fakat öyle mütemerrit, öyle inatçı, öyle yobazdın ki sen hiç anlamadın bunları diyecek. İnna Allah la yazlimun nas ve lakinennase enfusuhum yazimun. Şimdi esas değişmeyen adeti i ilahi dedik. Allah şimdiye kadar ne kavimleri yerle bir etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme lutfun teveccun özel <gülüyor> ifadesi <gülüyor> ve ma kana Allahu yuhadhibuhu ente fihim ve ma kana Allahu muazibuhu em diyor. Sen içlerinde olduğun sürece bazıları buradaki tefsiri sen hayatta sahabinin başında olduğun sürece Allah onları helak etmez diyor. Başkaları da sen onların içinde peygamber olarak, peygamber tahtına kurulup, peygamberliğini onlara duyurarak, onların içinde yaşadığın sürece ve bir de onlar günahlarını duyup hemen istiğfar ettikleri sürece Allah onları helak etmeyecektir. Gönüllerde Efendimiz yoksa işlenen hatalar karşısında insanlar istiğfar etmiyorlarsa şayet onu esvaba, tabiata, gaza, faya veriyorlarsa, tüsünamiye veriyorlarsa şayet, hala meseleleri böyle gafilane yorumlarla geçiştiriyorlarsa arkası da gelebilir bunun. Cenab-ı Hak basiret ihsan eylesin, duymaya muvaffak kılsın. Efendimiz'i içimizde duyalım. O hadiselerin bize neler ifade ettiğini anlayalım. Tevbeye, evveye, inabeye yönelerek Cenab-ı Hakk'ın bizi arındırmasını ondan isteyelim. Bu açıdan bir hizmet-i imaniye ve Kur'aniye vardır. Allah bunu devam ettirir inşallah. Namı celili Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın dört bir yanında şefval açar. Her zamanki temennimiz. Dervişin fikri neyse zikri de o olur yani. Bu benim için en önemli şey. Yani günde 50 defa ölsem, ölümü kendine has acısıyla tatsam, bütün aile efradım içime birer böyle zıpkın gibi saplanan ölümleriyle, ölümlerini bana hissettirseler, bütün bunlar karşısında bir şey vardır teessür duyacağım. O da yeryüzünde Müslümanlığın olması gerekli olan yerde olmaması meselesidir. Yani ona üzülmem de buna üzülürüm. Eğer bir şeye sevineceksem bütün biraz evvel bahsettiğim şeylerin ölümden kurtulmaları, berhayat olmaları, sahat içinde, imrar-ı hayatta bulunmaları. Bundansa din-i İslam'ın dünyanın dört bir yanında yaşanması. Herkesin la ilahe illallah Muhammed Resulullah cümlesidir. Bu bir dilek, bir temenni. Bunu arzu ederiz. Bu fikrinizse sizin zikrinizle olacaktır. Bunu tekrar edeceksiniz. Etmekte de yarar var. Çünkü bazen ettiğiniz şeyler dua olur. Allah'ta kabul buyurur. Halihazırda olan şeyler hizmeti i imaniye ve Kur'aniye'de bulunan insanların belli ölçüdeki kıvamlarına bakınca bunun istikbal vaat ettiği görülüyor. Fakat yani kıvamın esas korunması mevzuunda teminat adına bir şey söylemek, vicdan aynasını seslendiren insanın dediği gibi bize düşmez elimizde değil, onu biz bilemeyiz yani. Durup dururken insanlar böyle düz yolda gidiyor, bariyere rağmen bir de bakarsınız işte yolun dışına çıktı. İnsanların bulunduğu yerde geziyor bakarsınız yani. Belli değildir. O mevzuya teminat veremeyiz. Yüreğimiz sürekli böyle tir tir Allah'ın bizi yolundan ayırma. Allah zaten talim buyurmuş. Günde nafileleri de kılıyorsak şayet 40 defa Allah'ın bizi sıratı müstakime yani nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yürüdüğü yola hidayet eyle Allah'ım. O yola girdikten sonra sonra senin gazabına uğrayanların yolu da olmasın o yol netice itibariyle. Sonra sapıtıp dalalete düşenlerin yolu da olmasın. Bakın sadece o yola hidayet etme meselesi değil. O yola Allah hidayet eder, girersiniz. O şehrahta yürürsünüz. Fakat farkına varmadan siz hafizan Allah yoldan çıkar, gazab-ı ilahiye uğrarsınız. Üzerinize gazap damgası vurulur. Sizden evvel başkalarının üzerine vurulduğu gibi sapıtırsınız. Bir kısım yanlış yorumlara girersiniz. Allah'ın muradına uygun esas meselelerin anlaşılması nasılsa şayet öyle anlayacağınızı da başka türlü anlarsınız. Bu da sapıtma demektir. Şimdi doğru yola hidayet isteğimizi ortaya koyduktan sonra bir de diyoruz ki Allah'ım ondan sonra da bizi gazabına maruz bırakma ve <gülüyor> dalilin güruhundan eyleme. Günde bunu kırk defa tekrar ediyoruz. Demek çok önemli bir mesele sürekli onu Allah'tan istemek lazım yenilenmeyi Allah'tan dilemek lazım sürekli canlı kalmayı Allah'tan dilemek lazım işte öyle canlı kalır öyle Allah'tan diler öyle Allah'ın yoluna karşı vefalı davranırsak şartlarını yerine getirirsek hakikaten önümüzdeki asır dünyada huzurun estiği tüllendiği bir asır olabilir adaletin tüllendiği bir asır olabilir Allah'ın izni inayetiyle devletler muazenesinde adil devletlerin oluştuğu bir asır olabilir. İnsanları adilane idare ederler. Düşünün ki sadece dünyanın bir yerinde küçük çapta bir hakimiyet tesisi için 200 milyar 300 milyar para harcanıyor. Bu paralar dünyada fakir ülkelere gönderilse dünyada fakir ülke kalmaz. Fakir insan kalmaz. Bunun 20'de biri Pakistan'a gönderilseydi bugün karın kışın içinde ölümle savaşan o kadın, kız, çoluk, çocuk olmayacaktı Türkiye'den sadaka mahiyetinde gönderilen kurbanlar o yırtığı yamar mı, yamamaz mı belli değil bir kısım medya kuruluşların ifade ettiklerine göre dünyanın değişik devletleri o dönemde verdikleri sözün onda birini yerine getirmediler sadece Türkiye belli ölçüde vade, vefada yerinde durdu, verdiği sözleri yerine getirmeye çalıştı hala da çalışıyor Müslüman olmanın gereği budur. Bir de onlara karşı vefanın gereği budur. İnsanız, onlar Müslüman olmasalardı bile biz başkalarına da aynı şeyi yaparız. Yani can alıcı, hasım gibi davrana Yunanistan'da olsa biz onlara da aynı şeyi yaparız. Hatta Çin'de olsa onlara da aynı şeyi yaparız. Ama öbürü beraber, mahşerde beraber bulunacaksın. Sıratta beraber bulunacaksın. Allah lütfeder inayetiyle girmek de müyesser olursa Cennette beraber bulacaksın. Elbette ki kalbin onlar için biraz daha farklı atacaktır. Bunu da herkes normal görmesi iktiza eder. Evet, ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek ve gürsada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Öyle Safiyane bu işe yumulmalı. Tamamen o işe bağlanma. Koşulacak su işe koşma. O işe kilitlenme o işin dışındaki bütün mülazalardan kati alaka etme bakarken bile o işin dışındaki şeyleri görmeme yani ben bir şeye kilitlenmişsem şurada mesela bir konuyu arz ediyorum burada o konuya kilitlenmişsem sizin simalarınızı hayal meyal görürüm davaya öyle kilitlenme İşin üzerine öyle gitme o işin dışında başka bir şeyi net görmeme haberim yok bilmiyorum dediği gibi büyük satın karşımda bir yangın İçimde evladım, imanım tutuşmuş yanıyor. Ben o yangını söndürmeye, evladımı kurtarmaya koşarken birine ilişmişim veya, do veya dokunmuşum. O büyük hadise karşısında bunun ne önemi olur? İşte böyle bir şeyi görmeme ve bir şeyi tam görme. Denebilir ki bir şeyi tam görme, çok görülmesi gerekmeyen şeyleri de görmeme demektir. Bence görülecek şeye yumulma tamamen, ona kilitlenme bu kadar önem arz etmeyen şeyleri görmesek de olur. Ne olacak? Yani ben yaşamışım, yaşamamışım. Görülse ne olur, görülmese ne olur? Benim bir evim olmuş, olmamış. Görülse ne olur, görülmese ne olur? Ha dışarıda yaşamışım, ha zindanda yaşamışım. Görülse ne olur, görülmese ne olur? Annem, babam ikisi bir günde ölmüş. Allah uzun ömür versin, kardeşlerim ölmüş. Görülse ne olur, görülmese ne olur? Allah'ın adının, hilasının yanında bunlardan söz edilmez. Siz o zaman meseleleri değerlendiremiyorsunuz demektir. Her şeyi kıymeti harbiyesine göre yerine koyamıyorsunuz demektir. Varlığın, değişik nesnelerin, objelerin yerlerini karıştırıyorsunuz demektir. Karıştıran insanların işini de Allah karıştırır. İşinizi karıştırmayın, Allah işinizi karıştırmasın. Peygamberin yerine kimseyi koymayın. O anılmıyorsa siz anılmasanız da olur. Kur'an'ın yerine kimseyi koymayın. Kur'an'ın mucizü beyana yönelme olmuyorsa, size yönelme olmasa da olur. Unutulun gitsin. Evet, böyle bir şey. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an adına bizi heyecanı taammeye basar eylesin. Bizi irade gücü ihsan eylesin. Ay. İrademizin hakkını vermeye muvaffak eylesin. Ay. İlahi kelimetullah yolunda bir lahza bizi engellemeden işin sonuna kadar gitmeye muvaffak kılsın. Ay. İnşallah. Onun için yapılan hiçbir iş şey zayi olmaz. Santimi santimin orada değerlendirilir. Bir kelimeyi tevhid, tek başına, o da zayi olmaz. Yudine sahip çıkıp, onu ilah etme sevdasıyla oturup kalkıyorsanız, bu iş zayi olur. Kur'an'ı duyurmayı düşünüyorsanız, onunla beraber gelen havanın yeniden dünyanın dört bir yanında estirilmesini düşünüyorsanız, Allah sizi niye zayi etsin ki? Ya o bu insanlar sahip çıktılar Bu davaya Cesaret verdiler Güç verdiler Ümide fer verdiler Arkadan gelen evlatlarından Ahfatlarından O mevzuda mücadele vermek için Dünya kadar nefer verdiler Bunlar hiç sayı olur mu? Başka bir yerde Ma yef'allahu Allah İn şekertum ve âmentum Siz şükreder şunu yaparsanız Allah'ın azap etmesi de ne demek ise? Niye azap muamelesi yaptık? Gördüğünüz gibi Cenab-ı Hak Adetü Süfanesi olarak her şeyi yine sizin davranışlarınıza bağlı. O Erhamur Rahim. Esma-i Hüsnasının bütününün ifade ettiği manayı bütüncül bir nazarla, nazarı itibara alarak öyle bir zatü-lühiyet mülazasına yürüyeceksiniz. Tek isimle, birkaç isimle değil. Onun tamamiyetiyle bilinmesi. Esma-i tamamiyetiyle bilinmesine vâbestedir. Ma efallahu ve amintum ve kana Allahu Bilendir. Onun nimetlerine karşı şükürle mukabelede bulunanları da mukabelesiz bırakmayandır. Ona canlar kurban. Ona kurban olan canlar da kıymet ve değerler üstü değerlere ulaşır. Hele bir canını ona kurban et. Bak ne olur. Makamını, mansıbını, şanını, şöhretini, namını, nişanını, elindeki imkanını hele bir kurban et onun yolunda. Sen hele bir onun uğrunda canlar feda eyle, hele bir emrince hizmet eyle. Bak eczini nasıl kat kat veriyor. Rabbena aetine fil dünya hasenetem ve fil ahiret hasenetem. Vakine adaben nar. Rabbena ufid lena ربنا لا تزول قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد الموالي